507 numaralı konu Halit bin Velid'in cihadı olan tutkusu ve Allah yolunda şehit olmayı istemesi. Evet, Halit vefat ederken yeryüzünde benim katımda suyun donduğu bir gecede muhacirlerden bir grubun içinde sabahın erken saatlerinde düşmana hücum etmek üzere hazırlanmaktan daha sevimli bir şey yoktur. O halde cihada devam ediniz dedi.